Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hasile'm eşuranla, Baumax soy ve, ve Yıldray Karakeç. <gülüyor> Dostu Sezin Okulu sunar Günaydın Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz Muhakkak ki çocukların koruyucularını biliyorsunuzdur Onları kendinizi bildiğiniz bileli tanıyorsunuz Ve yaşlı birer tonton olacağınız güne dek de unutmayacaksınız Kimden söz ettiğimi biliyorsunuz değil mi? Noel Baba, Diş Perisi, Uyku Perisi, Paskalya Tavşanı ve diğerleri Tabi hepsinden önce Ay Dede'yi unutmamalısınız. Ay Dede'nin yolculuğu çok çok uzun zaman önce başladı. Umudun, mutluluğun ve rüyaların gerçekleşebildiği o muhteşem dönemde. Yani altın çağda. Ee, çok güzel, güzel bir parça. masal kitabı var elimde. Ay Dede ee, William Joyce tarafından yazılıp resimlenmiş altın kitaplar e, Türkçe'ye kazandırdı bunu kısa süre önce. Ee, Ay Dede Bildiğimiz, hani her akşam gökyüzünde gördüğümüz ayın aslında e, bambaşka bir yönü olduğunu, bambaşka bir hikayesi olduğunu anlatıyor bize. E, William Joyce, Çocukların Koruyucuları Efsane Beşli diye bir seriye başlamış. Ay Dede de o serinin ilk kitabı. Hatta geçtiğimiz günlerde sinemalarda da gösterime girmiş. girmiş bu. Mi? E, Hayır. Efsane beşli. Ha. Ben bilmiyordum. Nasıl kaçırdım bilmiyorum ama ben bir bilmiyorum. animasyon. Ocak, Ocak ayında gösterime girmiş. Bilki. Türkiye'de mi? Evet evet. Ha öyle mi? Evet. Ha. Dreamworks tarafından e, yapılmış bir film. E, oradaki karakterler bu kitapta yok. Yani var da e, isim olarak yani hmm. yan karakter olarak geçiyorlar. O filmin Asıl, yani başlangıç noktasını bu kitap bu oluşturuyor. Ha. evet ee, Amerika'da da 5 kitap yayınlanmış. Işte. Serinin ilk kitabı bu Ay Dede. Ve ee, William Joyce 13 kitap olmasını tasarlıyormuş. Hepsinde bir kahramanın öyküsünü anlatıyor anladığım kadarıyla. Ee, çocukların koruyucuları serisi nedir? Ayde'de kimdir? Ee, hemen kısaca bahsedeyim kitaptan. Ayde'de ee, küçük bir çocuk annesi ve babası ile birlikte e, ayda yaşıyor. E, Aybot mürettebatının e, görev yap, yaptığı bir gemi aslında bu e, ay yelkenlisi. Eee dev yıldız kurtların ışıkları altında işte orada annesinden şarkılar dinleyerek, masallar dinleyerek büyüyor. En yakın arkadaşı da Pırıltı diye e, genç bir çocuk. Çocuk mu? Peri mi? Peri gibi yani mi? koruyucusu işte evet. Ay Dede'nin. Hı hı. Ona kısaca Ade diyor pırıltı. Ve her akşam ona bir uyku tozu serperek, nindiler söyleyerek <gülüyor> uyutuyor. Çok seviyor onu. A A Ade de çok mutlu bir bebek zaten. İşte daha konuşmayı da bilmiyor. Sadece düt düt demeyi biliyor. <gülüyor> evet bu da Ayca <gülüyor> konik. İşte Ay kendisinde uzay boşluğunda gezerlerken. Bir akşam bir gece her tarafı karanlık bürüyor çünkü pırıltı Ade'yi o kadar güzel uyutuyor ki işte onun kabus görmesini engelleyip mutlu huzurlu uykular uyuyor bu bebek. Bu nokta çok önemli buraya sonra geri dönelim. Tamam Hı -hı. bir anda işte ortalık kararıyor gölgeler kaplıyor her yeri ve kabuslar hükümler kara gölge çıka geliyor. Nedeni de hiç kabus görmemiş bir çocuk olduğunu duymuş ve o çocuğu ele geçirip kabuslar prensi yapmak istiyor. Ee, tabii e, ay kendisi, mürettebat, işte a, Aden'in anne babası e, herkes e, kaçıp kurtulmaya çalışıyor. Bebeklerini korumaya çalışıyorlar. E, ama işte dünya ismimli mavi yeşil küçük bir gezegenin kıyısına kadar geliyorlar. Oranın da ayı yokmuş zaten. Ama karanlıklar e, kara gölge buluyor onları. Bir savaş başlıyor. E, anneyle baba pırıltıya işte e, bize yemin et diyorlar. Bir e, işte çocuklarını göz kulak olması için ona böyle bir şiir gibi bir şey söylettiriyorlar Hı -hı. İşte anti iç diyorlar. E, ne olursa olsun hani bize bir şey olsa bile onu koruyacaksın sen diyorlar. pırıltı zaten. E, Tabi zaten baştan tün, sonra onu adamıştı evet, onu adamış kendini ama en sonunda e, o da kara gölgeyle mücadeleye girişiyor ve bir çok büyük bir patlama oluyor. E, Ade kendine geldi. İşte e, mürettebatta işte ay fareleri var, e, ay botlar var işte orada robot görevliler falan bir kısmı kalmış hayatta kalmayı başarmış e, ve bu bebekle birlikte ayın tünerleri de yaşamaya başlıyorlar. Ade ay dede oluyor, büyüyor e, ve ondan sonra dünyadaki çocuklardan haberdar oluyor ve o çocukların e, umutlarını işte korkularını keşfedip onları nasıl koruyabileceğini yani tıpkı pırıltının Kendisini koruduğu hmm. gibi o da kendini çocuklara adıyor ve böylece bir misyon ediniyor. Bu şekilde hikaye devam ediyor. Çok sonunu anlatma. Anlatma evet daha iyi Tadı olur. Tadı kaçmasın. Yani ondan sonra işte bu e, çocukların koruyucuları olan diğer ha. kahramanlar da işin içine giriyor ve e, güzel bir biçimde masal noktalanıyor. E, çok yani keyifli bir masal. Şimdi ben bu kitabı ilk gördüğümde yani elimize ilk geçtiğinde e, yani böyle bir hani... Okul öncesi bilim kurgu mu acaba bu diye düşünmüştüm ki yani bilim kurgu denmez tabi öyle bir şey evet. değil ama gayet fantastik yani evet. bir e, kitap ve görsel olarak da çok iyi. Görselleri de kesinlikle çok güzel. Yani e, William Joyce zaten yazar, illüstratör e, 50'den fazla kitap yayımlamış şimdiye kadar. Hı hı. Hep kendi yazıp resimlemiş. E, televizyon yapımcılığı da yapıyor. Hatta e, Pixar'ın Toy Story'deki karakter tasarımların hmm. işte bir böceğin yaşamındaki karakterleri e, tasarlayan ekip içinde de yer almış. E, başka animasyon filmlerinde de görev almış. E, bilmeyenler belki şimdi söyleyeceğim e, animasyonu bilirler. Fantastik Morris Lessmore, Morris Harbi, Les I'm Uçan, Uçan Kitapları. kitapları. Ee, geçen yıl ya da önceki yıl tam yılını hatırlayamadım Animasyonu. şimdi. Ee, en iyi kısa animasyon Oscar Hı. ödülünü kazanmıştı. Sonradan kitabı da e, yapıldı. Ee, de, çevrildi, de çevrildi. Pearson tarafından. Ee, zaten bu kitabı ilk görür görmez ben yazarına falan bakmadan hemen alıp okumaya başladım. Sana hatta şey dedim değil mi? Ee, Morris Lessmore'un hissi. Evet. Ee, öyle bir tat bırakıyor dedim. Sonradan bir baktım zaten aynı yazarmış. Evet yani. Ya e, şimdi bu şeye geri dönelim dedim ya kabus görmeyen bebek ama işte o kabuslar nesiyse o kara, kara gölge onun gelmesi filan bence çok önemli bir noktası öykünün. Çünkü bu şeyle e, ilişkilendirmek gerekiyor diye düşündüm. Hani onu atlamak istemedim o yüzden. E, kabus görmeyen bebek yani o kadar iyi bakılıyor ki yani nedeni de bu. O evet. kadar iyi bakılıyor ki yani en ideal ölçülerde en ideal şartlarda en ideal biçimlerde yetiştiriliyor. Dolayısıyla e, aslında hemen hemen hiçbir şey hazır değil. Evet. Çünkü başka hiçbir şey bilmiyor. Tabii ko çok korunaklı yani için. Evet, öykünün anlat, yani masalın en önemli noktası olduğunu o yüzden düşün. Yani o çatışmanın ortaya çıkması değil, ama kötülükle karşılaşmak, olumsuzla karşılaşmak zaten çok ağır kayıplar veriyor. Yani evet. bedeli de çok ağır oluyor ama hani bu aşırı korunayla dengelenen yani masalın tam denge noktasıydı. Hı hı. Yani o yüzden çok ilgimi çekti. Söyleminden de geçmeyi evet, dedim. Ondan sonra zaten tek başına kaldığı zaman hani birey olarak hani etrafında ay fareleri var. Diğer işte ay botlar var. Onların yardımıyla büyüyor ama tek başına büyüyor. Kendi ayakları üzerinde kalarak kendine bir amaç ediniyor. Ve işte dünyadaki hı hı. çocukları korumaya Anticiyo pırıltı gibi yani pırıltının misyonun üstlenmiş gibi ama mesela dünyadaki çocukları yine de çok koruyamıyor. Çünkü onlar kara gölgenin olduğu belli değil o savaştan sonra ama dünyadaki çocuklar kabus görmeye ya da işte kötü şeyler hissetmeye devam ediyorlar. Bizim işte Ade, Ayde'de biraz olsun onların işte... Ee, mutlu annesiyle babasının pırıltıya ettirdiği yemini o da aslında diğer işte çocukların koruyucularını da arayıp buluyor onlara da bundan bahsediyor ve çocuklara biraz da olsa umut verebilmek en büyük eh. dilekler umut ve hayal gücü çünkü o olmadan bir şey olamazlar diyorlar sonradan zaten ayın dönüşümü de var evet, işin içinde o ee, yani bizim bildiğimiz ay nasıl o hale, o, o hale geldi hale onun hikayesi de anlatılıyor burada yani öykü içinde öykü var ve bir sürü ayrıntı var resimler çok güzel ya, resimler, Çözü, resimler evet ]ler... onlardan bahsetmek lazım biraz yani e, şey açısından e, hani sunduğu görsel zenginlikteki o pasta tadı diyelim evet hani çünkü böyle bir değil mi böyle bir pasta renkler e, şey, dokular şey var. yani bu sanki bunlar hani o şey olur ya pastanın üstüne konur böyle Şeker, Şeker hamurundan. Şeker hamurundan falan öyle bir his var ve bu yani bayağı tatlı tatlı evet. yapılmış işler bunlar. Ama e, kara, kara gölge geldi yani kara karanlık bir e, yani. şeyler olup bittiğinde de resimlerin üslubu bir anda değişiyor. Böyle bu sarmallar evet. kıvrımlar falan çok güzel. Zaten renkler gidiyor yani evet. her şeyden önce. Evet bir anda e, ama işte tekrar... Bebeğin kurtulduğu sahnede iki tam sayfa halinde yakın plan evet. adeyi görüyoruz böyle koca kafalı. İşte kafasında <gülüyor> da ve küçük bir tutam saçı var çok sevimli bir bebek. Resimleri çok güzel çok keyifli yani öyküyü okuyup bir yandan uzun uzun resimlerine de bakılabilir. Oradaki işte ne bileyim bu ay, ay fareleriyle ilgili de. Bakarken neymiş, bunlar? Evet, bir sürü şey uydurmak. Niye mi? ay faresi deniyor bunlara? bunlar? Evet, bir böyle ilginç gelmiş? yaratıklar var yani bir sürü yaratık var aslında. Evet, yani. bu Aybotlar botlar zaten e, William Joyce'un yapım şirketi işte o animasyonlarında hmm. yaptığı yapım şirketin adı Moonbot. Ha ha. Ee, ay <gülüyor> botlarda oradan geliyor ya da ay. yedirmek sayılır bu ama <gülüyor> ya. yani. Evet. Ay botlar var. Ee, ay yelkenlisi çok eğlenceli. Ee, kitabın içinde iç kapakta da var. Ay yelkenlisinin e, bir yelkenden aya nasıl dönüştüğünü işte altı aşamada anlatıyor işte yelkenleri var. Böyle kıvrılıyor hop hop oklarla göstermiş evet, evet. içine giriyor giriyor çekiliyor en sonunda yüz yuvarlak bir ay kalıyor. Şu dev... Ne bu dev... ay, ay, ay güvesi? Evet. Ay güveleri de işte. E... Aa bana neyi hatırlattı? Şafak feneri. Evet. Şafak Aa, fenerinin şafak... zaten şey üslup olarak evet, da. Evet evet evet. Şimdi şimdi daha güzel oturdu. Şafak feneriyle gerçekten üslup olarak da çok benziyor. Evet. Yani e, kılık kıyafetler eşyalar kullanılan nesneler Aa, evet. Tabii şafak feneri çok daha çok, büyük, tabi, yaş tabi, büyük yaş kurgu ve, ve o hani ama... yani bir retro bilim kurgu <gülüyor> diyebileceğimiz bir şey o çok. Başka bir boyutta bir iş ama yine de bu benzerlik çok çarpıcı geldi şimdi bana. Evet yani baştan sona böyle keyifli şeker tadında güzel bir masal. Yaş grubu ile ilgili de bir şeyler söylemek lazım. Hani resimli kitap... Olduğu için çok küçük çocuklara yine de okumayabilir. Belki resimlerine bakıp keyif okumayabilir alırlar. Okumayabilir derken şeyden. Yani Metni uzun. Evet. evet Karışık yani bir ilişkiler ağı var orada vesaire. Yani o kısımda biraz evet, evet. o karmaşa ama yani sonuçta bir okuyup denemeden bilemezsiniz. Evet yani, yani çocuktan çocuğa evet. değişir hep söylüyoruz bunu evet. ama işte yurt dışındaki sitelerde genelde 4 artı. Denmiş. Hmm. Bir tane Amerikalı annenin yorumunu okudum. Üç yaşındaki çocuğum e, takip etmekte zorlandı e, dikkatini yani bir hmm. noktadan sonra koptu demiş. Ama altı yaşındaki çocuğum baştan sona çok büyük bir keyifle dinliyor bir kitabı demiş. Yani e, yaş, e, grubu, tabi yaş grubu işte çocuktan çocuğa çok değişecek evet. bir şey ama denemeden bilinmez. Bir de yani e, çok keyifli sadece resimlerine Resimleri bakıp hikaye uydurmak evet. bile son derece büyük bir etkinliğe dönüşebilir yani bu kitapla ilgili. Evet. Şimdi e, Ay bugün bizi arayacak e, dinleyicilerimizden birine armağan edeceğiz. Ama geçen hafta başladığımız yöntemle evet. armağan edeceğiz. Yani arayan şarkı, ilk kişiye değil de. Evet şarkı boyunca bizi arayabilirsiniz. Arayanlar arasından çekiliş yapacağız ve e, bir buradan yayın sırasında ismi anons edeceğiz Hı -hı. biraz sonra. Ee, şarkımız da o az önce söylediğim efsane 5'li filminden Dream and Miracles adlı şarkı hemen telefon numaramızı da söyleyelim 0212 343 40 40. Yayına devam ediyoruz. Evet ee, e, az sonra kazanan kişinin ismini söyleyeceğiz. Evet Sen... telefonların hala gelmeye devam etmesi. Tabi <gülüyor> burada bir karışıklar neden olmadı değil. Ee, şimdi ben devam edeyim yine bir resimli kitapla e, devam ediyoruz. E, bugün normal kış şartlarına dönüverdik bizden bire. İstanbul'da Lodos vardı vesaire vardı ama birden kış oldu olması gerektiği gibi. O yüzden Masal Battaniyesi adlı kitabı tercih ettim ben de. Sıcak bir öykü, bir kış öyküsü ama sıcacık. Ee, yazarları Feride Wolf ve Harriet May Savitz e, at iki kişi görünüyor. Resimleyen bence çok önemli. Ee, Elena Odriozola. Hı -hı. E, masal battaniyesini Nesin Yayın Evi Çocuk Cenneti kitaplığı e, yayınladı. Aziz Nesin'in vakfının Hı -hı. yayın evi. E, şimdi bu e, masal battaniyesi aslında yeni bir kitap değil tabii hani ben... Hani kitabı önceden de e, bayağı biliyor e, bayağı zaman önceden biliyordum. Şimdi bu e, karlı bir dağ var, bu karlı dağda bir köy var. Karlı dağın derinliklerinde masalcinlerinin yaşadığı bir köy. E, çocuklar işte bir araya geliyorlar, toplanıyorlar. Kocaman bir masal battaniyesi var, oturuyorlar üstüne. Masalcinler de onlara işte her gün bir masal anlatıyor. Derken bir gün masalcinle bir bakıyor, e, Nikolay'in ayakkabısının altı delinmiş. Diyor ki bu böyle olmaz diyor. Ben bu çocuğa bari kalın bir çorap öreyim diyor. Sonra bir düşünüyor bir bakıyor böyle ama yün yok. O kadar da kar yağmış ki yollar kapalı gidecek. Yani gidip yün almak mümkün değil. Ne yapalım ne yapın diyor. Burada şey çok önemli. E, Masal Cine'nin hep e, tekrar ettiği bir şey var. Diyor ki her sorunun bir cevabı vardır. Sadece biraz düşünmeliyim. Böyle bir çay koyuyor kendine. İşte 2-3 yudumla ha diyor tamam buldum. Bir formül buluyor. Ondan sonra e, bir bakıyor e, Nikolay ertesi sabah. Böyle kalın güzel bir, bir çift çorap. Aa çok seviniyor filan derken postacı bir bakıyor. Aa koca bir atkı. Derken işte e, pastaneci teyze bir bakıyor. Aa bir çift eldiven. İşte bir bakıyor fırıncı tam odunları alt almaya gittiğinde. Aa çok güzel bir çift işte çorap. İşte bir öbürküsü bir tane kazak. Ah Köyü... oh, bütün köy. Sorma. Donanlı. Bir tane kedi var köyde. Ona bile kazak bir tane ama nereden geliyor bunlar kimse bilemiyor yani bir türlü bu bir... ama bu arada her gün çocuklar giderek daha sıkışık oturmak zorunda kalıyorlar <gülüyor> masal battaniyesinde ve en sonunda yani kedinin de bir kazak sahibi olduğu gün çocuklar diyorlar ki zaten masal battaniyesi de gitti köylüler başlıyorlar düşünmeye nereden işte muhtar var muhtara söylüyorlar bunu bul diye o diyor ki masalcının her zaman ne der her şeyin bir sorun her sorunun bir yanıtı vardır biraz düşünmemiz lazım diye ondan sonra işte başlıyorlar düşünmeye vesaire. Derken bu kediydi mediydi bütün herkes böyle üzerinde o e, yeni yünden yapılmış kıy, e, kıy, yün kıyafetleriyle bir araya gelince işte çoraplar atkılar filan. Aa diyorlar bu masal battaniyesi. Rengarenk. Ondan sonra bizim diyorlar ki bizim de şimdi masalcın neye bir armağan vermemiz lazım. Ve e, onlar da bir armağan düşünüyorlar. E, i̇şte herkes evindeki battaniyeden e, kazaktan işte ikişer üçer sıra söküp. O günleri birleştiriyorlar <gülüyor> ve masal cinlerinin o, o güne kadar görmediği kadar, e, görmediği miktarda e, çeşitli e, şey günler e, var. İşte o günlerden hemen tabi masal cinle girişiyor ve e, bir şey yapıyor. E, yeni bir masal battaniyesi e, ondan sonra yapıyor ve e, böylece çocukların yepyeni bir masal battaniyesi olmuş oluyor. E, masalın tabi bu Şeyi çok güzel e, paylaşım meselesi çok güzel yani e, şimdi bizim şeydir yani kültürümüzde de hep böyledir ya paylaştıkça çoğalır <gülüyor> deriz. Yani hakikaten bazı güzellikler yani güzellikler paylaştıkça gerçekten çoğalıyor. E, ve masal battaniyesi bitti gibi görünüyor ama tam tersine kocaman bir masal battaniyesine dönüşüyor. E, orada e, insanların o tavrı zaten ninenin düşünme Nine, biçimi evet. başlı başına ninen, yani. Ninenin düşünme biçimi... Bütün o insanlara da yansımış. Evet evet yani o, şimdi ondan masallar çok... dinleyerek <gülüyor> büyümüşler. Yani bir bilgelik var orada ve bu bilgelik de masal battaniyesi nasıl paylaşarak çoğaldı? Bilgelik de e, paylaşarak çoğalıyor. Çocuklar bunu dinleyerek e, büyüyorlar. Yani çok insani bir e, ne diyelim... Tedrisat mı denir buna? İnsani bir torna da denebilir belki yani. Oradan geçtikleri için masal cinnenin anlattıklarını dinleyerek. Sonucun bu olması aslında çok şaşırtıcı değil. Yani e, temeli sağlam. Her şeyden önce. E, insanların verdiği karşılık da çok güzel. Ve hep üretkenliğe dönük. Evet. Bu Yani kısacık bir masal. Ama bir sürü üretimden bahsediyoruz. Yani bu sadece masal anlatılması, onun paylaşılması değil. İşte ninenin... ...o üretme çabası... Evet, ...üretmek için formül üretmek. bulması... ...tabii yani bütün onlar... ...sonra buna e, verilen karşılık... ...zaten herkes çalışıyor... ...şimdi küçücük karla kaplı bir köy... ...yollar kapalı filan ama herkes çalışıyor... ...herkes işinin başında... ...yani o da çok güzel evet. bir e, görüntü... ...yani masal... ...katman katman bir kitap... ...katman katman aynen... ...dop ama kısacık yani sade bir dil... E, ...resimleri... ...resimleri tabi şimdi... ...Elena Odriozola zaten... ...yani çok keyifli bir e, çizer... Bu ...daha önce... E, bahsetmiştik. Bütün gün esneyen prenses. E, onun da çizeri Hı -hı. zaten. E, Odyoza, o da Red House Kids'den Türkçe'ye çevrildi. E, Türkçe'ye kazandırıldı. E, burada da yine aynı üslubu koruyor. Bakınca zaten şimdi al yanaklı bir sürü çocuk ve hepsi rengarenk. Yani e, mesela bu renk doygunluğu. Evet desenler. Desenler. Şimdi Odyoza da bir şekilde e, ne, nereye? Tekstil Yaparsa hı hı. hani her neresi ise bir hırka olabilir, masa örtüsü olabilir ya da duvar kağıtlarında da aynı şekilde işte ne bileyim yatak örtüsü yapıyor mesela onda da inanılmaz keyifli çoğunlukla da bitkisel e, motifler evet. kullanıyor yani bu e, grift böyle çok e, dolduran böyle bütün hı hı. o zemini dolduran nakış gibi e, nakış gibi işlenmiş e, bitkisel motifleri özellikle çok seviyor çok kullanıyor ama burada mesela bir resim var şimdi her birinde burada bu sayfanın battaniye zaten battaniye başlı baştan başına bir, bir iş evet. yani o başlı başına bir iş şimdi şurada bir sahne var bir de böyle tek insanlar çiziyor ya şimdi hı hı. Bu, şu sayfa işte tam kedinin battaniyesini görüyoruz sağda bir sayfa var tam sayfa bir resim ee, bir saksıdan çıkan bir ağaç saksı da böyle parke döşeli bir odanın içinde ama koca bir ağaç çıkıyor ondan ve dalında mavi elbiseli bir kız oturuyor çizgili Çorapları var ki o çoraplar senin en sevdiğin <gülüyor> evet, çorap evet. modeli. O e, çizgi çizgi. Şimdi saksıya bakar mısın? Çok güzel. E, bembeyaz bir saksı. Yani böyle hani süt beyazı denir o doygun beyaz saksı. Üzerinde mavi... Ama çok güzel bu da doygun dolu bir mavi. Onunla yapılmış e, bitkisel motifler evet. var ve çini gibi. Çini ya da şey İznik Çinlileri. Yani evet, erken dönem evet. İznik Çinlilerine benziyor. Ya da Hollanda Çinlilerinde de vardır bu mavi beyaz. İşte yani o çok keyifli zaten. Yani o doygunluk hissi o e, malzemenin ya yani o malzemeyi bize anlatıyor. Evet. Yani bu çok enteresan. İşte kağıda basılı boyadan bahsediyoruz aslında hepi topu. Ama Çin'i diyoruz Hollanda Çin'isi evet, diyoruz bir evet. sürü bir şey diyoruz. Yani bu resimle dolu, dolu. bize açtığı pencereler inanılmaz yani. O yüzden e, masalın kendisi zaten çok zengin. Fakat çizer böyle çalıştığı zaman böyle bir üre, e, üretimle katkıda bulunduğu zaman masalın boyutları birdenbire bambaşka bir yere gidiyor. E, dolayısıyla bakmak çok keyifli bu resimlere. Yani metni bir kenara koyup şu kedinin duruşuna bakarsın. <gülüyor> Battaniye <gülüyor> her yere yayılmış durumda çok güzel görünüyor. Her sayfada kare kare. ...battaniye dokusunu görüyoruz. İşte yani o yüzden bu... E, gör, yani ...görsel olarak... Yani ...resimli kitap dediğimiz hı hı. zaman... E, ...aslında bu... ...böyle bir şeyden bahsediyor evet. olmamız gerekir normalde. Yani bu hani hakikaten bütün resimli kitap... E, ...teriminin altını... ...dolduran bir... E, ...kitap. E, şimdi bu... E, ...kitaptan... ...yani masal battaniyesinden neler yapılabilir? Aslında... E, ...bu... Bir etkinlik önerisi bence yani çocuklara bir masal battaniyesi evet. açıp onlara çeşitli masallar anlatmak zaten aslında bir etkinlik olması gerekiyor bence. O bu... battaniyenin kendisini yapmak istiyorum ben renk ha, tamam. renk o ayrı... <gülüyor> Tamam o senin ayrıca bir etkinliğin olabilir de <gülüyor> şunu kastettim ben çocukları bu şekilde bir araya toplamak ve onlara yani bu ne bileyim apartman komşularınızla yapabileceğiniz bir organizasyon aslında minik değil mi yani... Çok kolay yapılabilir bir şey. Bizim binadaki herkesi düşündüm de bir an. Ama korkuyor. bizim binada zaten bu yaş grubunda çocuk yok yani o ayrı bir şey yani biz hepimiz bir araya gelip yapabiliriz de neyse. Ee, tamam ona girmeyeceğim o konuyu. Ama çocukları bu şekilde bir araya bu bir okuma kulübü bir evet. yani bu masal battaniyesinden yola çıkarak. Aslında yani her yerde birer masal battaniyesi bulundurabiliriz. Bunu bir etkinlik olarak önersek mi acaba herkese? Olabilir. Ya da herkes kendi elinde kare parçası ile gelse de onları birleştirir. Ben Aa, yine da, böyle bir şey yapmaktan... Evet, evet. Bu da güzel diyor. oldu. O zaman e, masal battaniyesini önce çocuklarla beraber örmek bir etkinlik olabilir belki. Olabilir. Yani o neden olmasın ki herkes çok... Herkes bir şeye getirir ve birleştirilir. Yani zorunda... örmek zorunda da değiller. Yani patchwork, her şey yani yama işi... Evet, evet. ...yöntemiyle de yapılabilir. Aslında her toplantıda tekrar bir battaniye... ...belki yapılabilir. Yani parçalar değiştirir... ...sökülür, takılır, yapboza da dönebilir. Aslında bayağı bir dolu Çok etkinlik eğlenceli. çıkarmış. Evet. E, bu bayağı güzel bir sonuç verebilir. Bunu bir düşünmemiz lazım bence. Tamam, apartmandaki komşulardan... ...her birinden bir giysi parçası... ...isteyerek başlayabiliriz. <gülüyor> yani evet, o da olabilir. <gülüyor> Neyse. E, toplamda masal battaniyesi... ...bu... E, ...ilk defa bu sene kendini bulan kış gününde sıcacık bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bu bu sıcaklığı aslında yaymak, çoğaltmak, paylaşarak çoğaltmak da çok keyifli olur diye düşünüyorum. Bu arada kazanan kişiyi de açıklayalım. Nimet Deniz altın kitaplardan çıkan Ay Dede adlı kitabı kazanan dinleyicimiz oldu. Yayından sonra iletişime geçeceğiz kendisiyle. Evet. Ee, evet. Bizi e, tekrar arayabilirseniz... E, evet, yayın biter bitmez bizi ararsanız sizden e, adresinizi alabiliriz ki kitabı gönderebilsin Altın Kitaplar diye. E, bugün iki tane çok güzel masal, iki tane çok güzel resimli kitapla e, karşınızdaydık. E, haftaya yeni kitaplarla yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir Dolap Kitap Için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiya. Kitap dostu sizin okulu sundu.